Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler, Ali Emran suresinin 31. ayeti kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz diyor ki, Kul, söyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk muhataptır. Onun şahsında biz muhatabız. Ama biz onun ümmeti olmamız nedeniyle şöyle anlıyoruz. Rabbim diyor ki, söyle onlara, İn küntüm tuhibbûne Allah'a eğer siz Allah'ı seviyorsanız fettebi oni bana uyun ki yuhbi bi Allah da sizi sevsin. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu ne demek? Allah'a ve O'nun Rasulüne uyma ve itaat etmek bizim görevimiz. Bazılarının referansımız yalnız Kur'an'dır derken, Kur'an'ı bile anlamadıkları ortaya çıkar. Çünkü Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde birçok yerde, İtaat Allah'a ve itaat Allah'a itaat ediniz, peygambere de itaat ediniz diyor Rabbim. Burada ise eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz de onlara. Biz kime uyacağız? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı izleyeceğiz. Nasıl izleyeceğiz? O Kur'an'ı yaşayan ve bize örnek olandır. Ona göre biz Kur'an'ın nasıl yaşanacağını ondan öğreneceğiz. Bunu yaparsak Allah da bizi sever. Daha ve yâfir leküm zünûreküm. Allah sizin günahlarınızı affeder. وَاللّٰهُ اَفُورُ الرَّح۪يمُ O Allah Celle Celaluhu günahları örtendir, kullarına merhamet edendir. Kul, yine söyle. اَضِيُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Allah'a itaat ediniz, peygambere de itaat ediniz. Allah'ın peygamberine de itaat ediniz. Fi in tevelle fi in Allah elayuhibül kafirin. Eğer yüz çevirecek olurlarsa, sırt dönecek olurlarsa, bu emirlere karşı gelecek olurlarsa, Allah kafirleri sevmez. Allah müminleri sever. Peygamberini izleyenleri sever, kafirleri sevmez. O peygamberlerden bir örnek veriyor. İnna Allaha estafa Ademe ve Nuhan ve Ale İbran'e İbrahim'e ve Ale Emran'e al-alamihin. O Allah Celle Celalı Ademi, Nuhu, İbrahim ailesini ve Emran ailesini bütün alemlerin üzerinde onları seçip çıkardı. Seçti onları. Hani e, tasfiye kelimesini kullanırız biz. Istifa kelimesi, o, eski Osmanlıcada kullanılır da. Bir şeyi böyle süzerek ortaya çıkarmak, ayıklamak oluyor. Allah Celle Celaluhu yarattığı insanlar arasından Adem Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim ailesini yani İsmail Aleyhisselam gibi, İshak Aleyhisselam gibi, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam hepsi İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın ailesinden geliyor. Emran ailesinden de İsa aleyhissalatu vesselam seçiliyor. Zürriyeten bağluha min bağlun. Onlar nesiller olarak biri birinden olarak seçilmişlerdir. Allahu Semiun alîm. Allah her şeyi işiten... Her şeyi bilendir, diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Meryem Validemizin doğumunu anlatıyor şimdi. İz gâle timra rabbi inni ne dertu leke mâ fî batnî muharraran minni inneke entessemî ul-alîm. Hani Emra'nın hanımı, Şöyle dua etmişti bir gün. Rabbim şu karnımda olan çocuğumu sana adadım. Yani bu çocuk sana hizmet edecek. Sana derken Rabbimin dinine hizmet edecek. Burada bir geçmişten bilgi vermekten öte bizim de Doğmuş ve doğacak çocuklarımız ve torunlarımızda en önde gelen isteğimiz, temennimiz, arzumuz ve duamız bu olmalıdır. Ya Rabbi zaten veren Sensin. Bu verdiğini ben senin yolunda hizmet etmesini istiyorum. Onu bize ve çocuğuma nasip et Ya Rabbi. Korunuma nasip et ya Rabbi diye istekte bulunalım, gönlümüzden bunları geçirelim. Hem de muharraran, özgür olarak, özgür olarak yani kendi özgür isteğiyle olduğu gibi Allah'tan başkasına kul olmadan, kula kul olmadan yalnız sana kul olmasını istiyorum. Fetekabbel <Sessizlik> minni. Bunu benden kabul buyur ya Rabbi. Bir duam var, bir isteğim var. Karnımdaki bu çocuk sana hizmet etsin. İnneke ente's-semiu'l-alim. Şüphesiz sen duaları işiten ve her şeyi bilensin." diyor. Emrah'ın hanımı فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله عالم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك بذريتها من الشيطان الرجيم. çocuğunu doğurunca Meryem validemiz dünyaya gelince ki kız hani o zamanlar şimdiki doktorlarımız gibi ana karnından haber veremiyorlar gerçi onların da annenin duruşundan oturuşundan karnından e, bazı isteklerinden tahminler yürütürler köy yerlerinde de yür yürütürlerdi böyle ama doğunca anladı kız olduğunu Annesi şöyle diyor Ya Rabbi Kız çocuğu dünyaya getirdim Halbuki sen ne doğacağını Biliyordun zaten Ama Erkek çocuğu Kız çocuğu gibi değil Ya Rabbi Diyor Yani Ben bu çocuğu sana adamıştım Senin dinine Hizmet etmesini istiyordum. Ama kız verdin Diyor. Bakınız burada tabi şey yanılıyor, İmran hanımı yanılıyor. Kimin daha iyi hizmet edeceğini Allah Celle Celalüh daha iyi bilir. Meryem validemiz büyümüş, İsa aleyhisselam gibi kendisine kitap verilen bir peygamberi dünyaya getirmiştir. Rabbimin izniyle. Ve inni semmeytuha meryeme ve inni u'iduha bike ve durriyeteha mineşşeytanirracim. Ya Rabbi ben onu Meryem diye isimlendirdim. Onu sana korunmasını sana havale ediyorum. Onu sen koru ya Rabbi. Onu ve ondan gelecek olan nesli ''Sen koru ya Rabbi'' kimden? ''O senin rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden onu sen koru ya Rabbi'' ''Seni korumana onu havale ediyorum'' diyor Emrah'ın hanımı. Bize burada şu öğretilir. ''Çocuğumuz ister oğlan olsun isterse kız'' Hani Anadolu'da güzel bir söz vardır. İster oğlan ister kız, eli ayağı düz derler. Yani sıhhatli olsun ama ister oğlan ister kız olsun derler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç erkek çocuğu olmuş çocukken ölmüş. Dört kızı yaşamış, evlenmişler. Ve sevgili Peygamberimizin neslini Kızlar devam ettirmiş özellikle de Fatıma radıyallahu anh'den devam etmiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın nesli Bazı babalar illaki oğul istiyorlar Ama bazen çok istedikleri o oğul Bu dünyada iken ona kan kusturuyor Biz çocuğun hayırlısını isteyeceğiz Dinimize göre yaşayacak bir nesil isteyeceğiz. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا ve النَّحْسَنِ وَأَمْبَتَهَا نِبَاتٌ حَسَنٌ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا. Allah Celle Celaluhu, o Emranın hanımının duasını kabul buyurdu. Hem de çok güzel bir şekilde kabul etti. Ve o çocuğu yani Meryem Validemizi bir bitki gibi büyüttü. Ve onun sorumluluğunu Zekeriya'ya havale etti. Yani Zekeriya aleyhisselatu vesselama havale etti. Burada Rabbim bize bir dikkatle şöyle çekiyor. Hani bahçemizdeki çiçekler veya saksımızdaki çiçeklere bakıyoruz tarlamızdaki sebze ve meyvelerimize bakıyoruz. Günümüzde çok büyük paraları yatırıyor ziraatçılarımız. Ama ziraatına yatırdığı parayı bazı aileler onda birini çocuğuna yatırmıyor. Ziraat mahsulünün ne istediğini ilaç, gıda, su, hava ne istiyorsa onu veriyor. Ama çocuğun maddi ve manevi isteklerini fazla önemsemiyor. Kulle mada halaiha Zekeriya el mihrab ve ce da inda rizqa. Zekeriya disse ne zaman o Meryem'in yanına varsa cami mescidin içerisinde özel bir bölüm var oraya mihrab deniliyor orada kalıyor. Meryem radıyallahu anha onun yanında yiyecek maddesi bulurmuş. Ali, ya Meryem enne aleki hada Meryem, Meryem bu nereden geldi sana? Bu ne bu? Diyor. Kali ya Meryem bu Allah katından bana verildi. İnne Allahe yerzugu men yeshau bi gayri hisab. Allah Dilediğine hesapsız rızık verir diyor Meryem radıyallahu anh'a. Bunun tefsirinde hani o verilen rızıklar yani Zekeriyye aleyhisselam bunu niye soruyor sorusuna cevap olarak tefsirlerimizde. Yaz mevsiminde kış meyvesinin, kış mevsiminde yaz meyvesinin verilmesi üzerine Zekeriya aleyhisselam soruyor. Bu nereden geldi? Bu ne bu? O da diyor ki o Rabbim katındandır. Hünalike dea Zekeriya rabbehu kale rabbi hebli min ledünke zürriyeten dayyibeten inneke O dua. Orada Zekeriya aleyhisselam da Rabbine şöyle dua etti. Rabbim bana da katından her temiz bir nesil ver. Ali hani Meryem radıyallahu anha'yı görünce onun İslam'a olan bağlılığını görünce dini görevleri yerine getirdiğini görünce o da ya Rabbi bana da çocuk ver dedi. Sen duaları kabul edensin, işitensin, kabul edensin diyor. Zekeriya aleyhissalatu vesselam bu haset değil, gıptadır derler. Yani bir başkasında olan iyiliklerin sizde de olmasını istemektir. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابُ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُسَدِّقَنْ بِكَلِمَةٍ مِنَ ve وَسَيِّدًا ve وَنَب۪يًا مِنَ السَّالِح۪ينَ Melekler Zekeriya aleyhisselama şöyle dediler. Zekeriya aleyhisselam mihrapta ayakta idi. Dediler ki Allah seni Yahya ile müjdeliyor. O Rabbinden olan kelimeyi tasdik edecek. Yani İsa Aleyhisselam'ı tasdik edecek. O Bey efendi olacak, seyyid, o hasur olacak, günahlara kendini kapatan, hep iyilikler yapan biri olacak. Ve nebiyen, o peygamber olacak, ve nebiyyen minassalihin salihlerden bir peygamber olacak. Bütün peygamber salihtir ve bu da salihlerden bir peygamber olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhum geleceği bildiğini de bu ayet-i kerime ve yüzlerce değil, bine yakın ayet-i kerime haber verir. Bakın, Zekeriya Aleyhisselam, şimdi hemen devam ediyor, orayı da okuyalım da ondan sonra. Kâle Rabbi ennâ yekûnilî gulâmün ve gadbeleganiyel kiberû ve mra etî âgâr. <gülüyor> Kâle kedâlike Allahu yef'alü ma yeşâ. Diyor ki, Ya Rabbi benim nasıl çocuğum olur? Ben yaşlandım, hanımım ise kısır. Rabbim de diyor ki, Allah dilediğini yapar. Daha hanımı hamile kalmamış. Melekler diyorlar ki, Allah sana bir çocuk verecek. Adı da Yahya olacak. O peygamberlerden olacak, günahlara karşı kapalı, günah işlemeyecek yani, beyefendi olacak, seyyid olacak ve İsa'yı ve onun getirdiği kitabı tasdik eden olacak diyor. Daha olmamış, dünyaya gelmemiş diye gibi, ana rahmine bile düşmemiş. Buradan da biliyoruz ki Allah geleceği bilir. Çünkü geleceği yaratan o geçmişi bilir, geleceği bilir. Onun için zaman bizim içindir. Allah Celle Celaluhu için değildir. Yani burada Yahya Aleyhisselam'ın özellikleri sayılırken peygamberlik hariç diğer özelliklerin bizde de olması gerekiyor. Beyefendi olacağız bir kere. İnsanları iyilikle yönlendirmeye çalışacağız. Kendimiz başta kendimizi yönlendireceğiz. Günahlara karşı ağzımızı, gözümüzü, kulağımızı kapatacağız. Gözümüzden haram görüntüler girmeyecek. Kulağımızdan yalan, iftira, gıybet girmeyecek. Ağzımızdan haram girmeyecek. Ayaklar haram yollarda dolaşmayacak. Eller haram işler yapmayacak. Ve salih olacağız. Toplumun bozulmalarını düzelteceğiz. Gale Rabbi cealli ayet. Madem benim çocuğum olacak. Bana da bir işaret verin bakalım. Rabbim bana bir işaret ver. Gale dedi ki. Ayetüke ellâ tükellimennâse felâfete eyyâmin illa ramzâ ve رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبِكَارِ Rabbim de diyor ki senin çocuğun olacağının işareti üç gün konuşamamandır. Bu dil konuşmayacak üç gün. İşaret diliyle konuşacaksın. Hani e, kulağı duymayan, dili konuşmayan ee, özürlü insanlarımız var ama çok güzel anlaşıyorlar. Hele eğitimden de geçmişlerse çok güzel meramı anlatıyorlar. Televizyondan haberleri işaret diliyle alıyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Bunun ötesi yok. İşaretle oluyor bu. Rabbini sabah akşam çokça zikret ve tesbih et diyor Allah Celle Celaluhu. Diliğin konuşması, dilimizin konuşması bizden değil. Bizden daha sağlam bünyeli insanlar var. Dili konuşmuyor. Rabbim diyor ki Zekeriya Aleyhisselam'ı konuşan dilini konuşturmayan ben. Üç gün konuşturmayacağım hadi bakayım. Yani vücutun üzerinde sen hakim değilsin. Vücutumuz üzerinde biz hakim değiliz. Ve ait galet melekete ya Meryem inna Allah istafaki ve dahharaki ve istafaki ala nisa'il alemin. Melekler şöyle dediler: Meryem, Allah seni seçti. Allah seni tertemiz yaptı ve seni bütün o günün kadınları üzerinde seni üstün kıldı. Ya Meryem Oğunu til Rabbik ve secde. Rabbine severek, isteyerek gönülden itaat et. Ona secde et. Ruku edenlerle beraber sende ruku yap. Yani namazını kıl. Rabbine yürekten kulluk yap. Rabbim diyor ki Peygamber Efendimize Alimin embel ile gayibi mühehi ile. Bu gaybın haberleridir bilmiyordum. Ve maünteleeyhim İyhu ne akla mühum. Onlar kalemlerini attıklarında sen orada değildin. Ey Yuum yekfulüm Meryem Merye'in bakımını kim üzerine alacak konusunda Zekeriya Aleyhisselam ve onunla beraber, çok güzel hizmetler yapan insanlar yarışmışlar. Bu çocuğa ben bakacağım, ben bakacağım diye. Derken kur'a çekmişler. Zekeriya aleyhissalatu vesselam'a düşmüş. Ve makunteledehim izyaktisumun. Onlar çekişirlerken sen orada değildin. Yani çekişme ben bakacağım, ben bakacağım. Bize ne düşer şimdi mahallemizde, köyümüzde? şehrimizde, ülkemizde ve dünya üzerinde bütün sahipsiz çocuklara bakma konusunda biz birbirimizle yarışmamız gerekiyor. İdğâlet el melâiketü yâ Meryem innallâhe yübesshîruki bi kelimetin min hüsnü min hüsnü Mûhül Mesîh İsa ibn rejihan fi'd-dünya ve'l-ahireh ve min'el-mukarrabîn. Melekler Meryem radıyallahu anhaya dediler ki: "Meryem! Allah sana kendi kelimesinden bir çocuk dünyaya getirmek üzere bir çocuğu müjdeliyor. O Allah'ın kelimesidir. Yani ol diye vermesiyle olur. Onun adı Meryem oğlu Eysa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette çok saygındır. Dünyada da saygın, ahirette de çok saygındır ve Allah'ın Allah'a yakın kullardandır. Allah'a yakın kullardandır diyor. Daha Meryem validemizin hiçbir haberi bile yok. Evlenmemişti. Rabbim diyor ki ve yükellimün nefsifil Mehdi ve kehlen ve mines salihin. O insanlara beşikteyken değilken konuşacak, delikanlı olduğunda da konuşacak. O salihlerden olacak. Diyor Allah Celle Celle Aleyh. Galat. Rabbi en na yakunu li ve adam ve beşer. Ya Rabbi benim çocuğum nasıl olur? Beni bana bir erkek eli dokunmadı ki. Kale <gâle> kezalik Allahu yahluqu ma yasha. İza qada imran fe inna ma yekulu kun fe <gülüyor> Allah dilediğini yaratır. Bir işe karar verdi mi ona ol der, o da olu verir diyor. Baharda kara toprakların yeşerdiğini, çiçeklerle süslendiğini gördüğümüzde hiç düşünmeyelim. Bunlar nasıl oluyor diye. Rabbim ol diyor, onlarda olu veriyor. Yağmurların yağması, güneşlerin doğması, bütün bunlar onun ol demesiyle. O'nun koyduğu tabiat kanunlarıyla işliyor. Tabiat kanunlarının işlemesi bize faydalı, Rabbimizin Kur'an'daki kanunlarının da uygulanması bize en faydalı olanıdır. Devam edeceğiz. Kur'an'ı inşallah hep beraber hem okuyacağız, hem de anlamaya, anladığımızı yaşamaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.